devam edelim SMS'lerimizde. Hocam fitre ve sadaka adı altında Ramazan'dan önce para toplayıp bu parayla erzak alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtmayı düşünüyoruz. Yanlış yapıyorlar. Yani Ramazan'dan önce fitre toplanır mı? <gülüyor> Şimdi millet fitresini kendisi verse niye topluyup da erzak alıyor ki? Hı -hı. Bazen e, işgüzarlık yapıyorlar. Lüzumsuz işi yapılıyor. Bir defa sadakayı fitrın verileceği zaman e, Ramazan bayramı sabahıdır. Yani her ibadetin bir vakti var Yani formal evet. ibadetlerin bir vakti var e, Sadakayı fıtrın Veya fitre dediğimiz ülkemizdeki ibadetin vakti Ne zamandır? Bayram sabahıdır Öncesinden verebilir misiniz? Ramazan içinde verebilirsiniz Ramazan'dan önce de verebilir misiniz? E, Ramazan'da vermenizi tavsiye ederiz Çünkü Ramazan'daki Yani o doğrudan doğruya Ramazan ayı ile ilgili bir ibadettir İnfak diye bir şey var madem Yani fitre niye topluyorlar? Yani beş ayları, on ayları toplasınlar, infak olsun yani. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir zekat var, bir infak var, bir de sadakayı fıtır var. Yani Kur'an-ı Kerim'de farklı sadakayı fıtırı şey şey. yok da, hadis-i var. Kur'an-ı Kerim'de bir zekat, sadaka var, bir de infak var. İnfak, kişinin malını Allah için, Allah yoluna veya fakir fukaraya ihtiyaçlarını karşılamak için vermezler. O kabilden yapsınlar. Hmm. Fitre neyi topluyorlar? Yani i̇lla ki fitre diye toplamaya gerek yok. Tabii canım 5 versinler madem. Yani 5 lira para değil ki. Hı. Ya 10 versinler. 50-50 versinler. Hı. Ramazanın içinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hocam Ramazan'dan önce verilse olur mu? Ya şimdi bak vekalet verecek. Şimdi bak. bu kadar sadakayı fıtırı fakire verilmesi lazım. Hı hı. Zengini verirseniz olmaz. Evet. Yani sadakayı fıtır illa para verilmesi şart değildir. Hatta yani şafilere yorum alınca, diyor, Ramazan kumanyaları hazırlıyoruz. Kime vereceksiniz işte onu? Yani işin ucuzuna, şeyin kolayına kaçıyorlar. Yani hmm. az para harcamak için. Bir de ben bu kumanya işine de bugün Diyanet Başkanımız da Ramazan toplantısı yaptı. Efendim standart kumanya alıyor. Kardeşim benim neye ihtiyacım var? Söz gelimi mesela. Ekmeğe ihtiyacım var. Adam bana pirinç alıyor. E ben bulgur yiyorum mesela. Aslında nakit para verip kişini e, istiyorsa onu alsın, ihtiyacını alsın. Bunun bir istisnası var. Adam içki içiyorsa hani bunun eline para verdiğimiz zaman onu gidecek içkiye verecekse ya kumar oynayan birisi ise biz de biliyorsak e, nakit para verdiğimizde adam gidecek onu kumar'a harcayacaksa o zaman vermeyiz. Ne yaparız? Çocuk çocuğu yesin kendisi de yesin diye söz gelin mesela o zaman e, temel gıda maddeleri alınır. Evet. Yani bence kumanya dağıtma yerine nakit para verip onun istediği ihtiyacını alması gerekir. Almasını temin etmek daha doğrudur diye düşünüyorum. Evet. <gülüyor>